peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kant alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Kıymetli Kardeşlerim Hendek Savaşı zaman zaman duruyor Zaman zaman alevleniyordu Mekke Müşrik Ordusu Yer yer Hendek'i geçmek için hamleler yapıyor Karşılıklı oklar atılıyor Suvariler Hendek'i geçmeye gayret ediyor ama bu şabalar hiçbir netice vermiyordu. Müşrikler yine top saldırıyorlar. Müslümanlar önceden hazırladıkları taşları ve oklarını atarak karşılık veriyorlardı. Müşriklerse hücum üstüne hücum yapıyorlardı. Sabahın erken saatiyle başlayan hücumlar bu hücumlara karşılık vermeler aralıksız olarak devam ediyordu. Müşrik ordusu bir sonuca ulaşmak için farklı birlikleriyle sıra halinde saldırı, hücum yapıyorlardı. Müslümanlar sayılarının azlığına rağmen sabırla savaşıyorlardı. Müşriklerin saldırısı sabahın alaca karanlığından akşamın karanlığına kadar sürüyordu. Müslümanlar cephelerini terk etmiyor, savunmalarını dirençle sürdürüyorlardı. Ama öyle ikindi ve akşam namazlarını kılma imkanında bulamamışlardı. Akşam vaktinde hepsini beraberce kılıyorlardı. O gün çatışma sırasında Hazreti Sa'd bin Muaz kolundan ciddi bir yaralıyordu. Kolundaki atar damar tamamen kesiliyordu. Kanı durdurmak mümkün olmuyordu. Hemen Rasulullah'a getirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Saad'in kolunu dağlamak suretiyle akan kanı durdurmak istedi. Ama kanı durdurmak yine mümkün olmuyordu. Dağlama üç kez yapıldı ama yine bir solunç anlamadı. Giderek Hz. Sa'd bin Muaz halden düşüyor, kendisini tamamen halsiz kaldığını, gidici olduğunu düşünüyordu. Hz. Sa'd Rabbine dua ediyordu. Ya Rabbi, eğer bu müşriklerle yapılacak herhangi bir çarpışma daha varsa beni öldürme. Bırak bu çarpışmalara yetişeyim. Müşriklerle çarpışmayı istediğim kadar hiçbir şey istemiyorum. Yok şayet müşriklerle çarpışmalar bitmişse beni bırakma. Canımı da al şehit olayım. Fakat Kureze Yahudilerinin sonunu da bana göster. Onların sonlarını gösterinceye kadar, cezalarını çektiklerini görünceye kadar ömrümü erteleye, ya Rabbi. Onların cezalandırmalarını ve sana, Resulüne ve Müslümanlara ihanetlerinin karşılığını görmelerini istiyorum. Cezalarını çektiklerini görmem benim sevincim olacak diye Rabbi Rahim'ine münacatta bulunuyor. Hazreti Sa'd bin Muaz'ın kanı duruyordu. Peygamber Efendimiz düşman güçleri bölüp güçlerini zayıflatmak istiyordu. Katafanlıların Müslümanlara karşı Mekke'le kadar düşman olmadıklarını biliniyordu. Bir de Katafanlılar bu savaşa katılırken Hayber Yahudileri Hayber'in bir yıllık kurmalarını vereceklerini vaat etmişlerdi. Katafanlılar bu kazanımı düşünerek bu savaşa katılmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu biliyordu. Katafanlıları Mekke Müşrik Ordusu'ndan koparmak istiyordu. Katafanlıların liderleriyle Uyeyne ve Haris'le görüşüyordu. Medine'nin hurmalarının üçte birini teklif ediyor, bunun karşılığında savaşı terk etmelerini şart olarak ileri sürüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırında Katafan liderleriyle görüşürken, sahabe ikramdan kiramdan Useyd bin Hudeyr çadıra geliyordu. Hüseyin içeri girdiğinde Katafan liderlerini gördü. Katafanların komutanı iki ayağını Resulullah'a karşı uzatmış bir halde oturuyordu. Şımarık bir haldeydi. Bu durum Hüseyin'in canını sıktı ve Ey tilki en iyi! Topla ayaklarını! Resulullah'ın huzurunda bu ne hal diyerek elindeki mızrağı Uye'nin kasığına dürttü. Uye'ne işin ciddi olduğunu anlayınca hemen toplandı. Hazreti Useyd radıyallahu an daha sonra Peygamber Efendimize: "Ey Allah'ın Resulü, görüyorum ki bu müşriklerle bir anlaşma yapmak üzeresin. Eğer bunu Allahu Teala emrettiği için yapıyorsan yap. Emrine uyarız. Sen ne emredersen biz onu yaparız. Ama eğer bunu Kendiliğinden yapıyorsan ve bununla bizi kurtarmayı düşünüyorsan yanlış yapıyorsun ya Resulallah. Vallahi bizim bunlara verilecek kılıçlarımızdan başka bir şeyimiz olamaz. Onlar önceden bizlerden ne koparabildiler ki şimdi Müslüman olmuşken bir şeyler koparabilsin. Vallahi razı olmayız ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir süre sükut ettiler. Durumu görüşmek için Hazreti Saad bin Muaz'la Hazreti Saad bin Ubay'de'ye haber gönderdiler. Çünkü katafanlara teklif edilen hurmalar Evis ve hazreçlere ait. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evis ve hazreçin liderleriyle görüşüyordu. Onlara katafanlarla anlaşma yapmak istediğini anlaşmanın şartlarını beyan ediyordu. Onlar böyle bir anlaşmanın, Allah'ın emri ise gereğini yapmasını, kendilerinin bu emre gönülden uyacaklarını dile getiriyorlar. Hz. Saadun ı Muaz, Ya Resulallah! Müşriklerle anlaşma girişimi, bizlerini canlı kurtarmak düşüncesiyle yapıyorsan, bunu yapma. Bizde bir zamanlar bu topluluk gibi Allah'a şirk koşar, putlara tapardık Allah'a ibadet etmeyip putlara yönelirken dahi bunlara boyun bükmezdik satın almaları dışında malımızdan bir tek hurmayı yemeği dahi akıllarından geçiremezlerdi şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirdi İslam'la doğru yolu bulmuş ve onunla kuvvetlenmişken ve sen de aramızdayken mallarımızı onlara Haraç olarak mı vereceğiz? Olmaz zihar Resulallah. Vallahi bizler, Allah bizlerle onlar arasındaki hükmünü verinceye kadar savaşmaya hazırız. Onlara verecek tek şeyimiz, kılıçlarımızdır. Peygamber Efendimiz, Katafan liderine, işiteceklerini işittiniz. Artık varın ordunuza gidin buyurdular. İki müşrik komutan, Kalkıp ordularına gittiler Katafanlıların Mekke müşrik ordusundan kopma işaretleri Kendini gösteriyordu Yeter ki Ciddi menfaatler teklif edilsindi Katafanlı liderler Kendilerini bekleyen adamlarının Yanına geldiklerinde Vallahi biz Müslümanlardan hiçbir şey koparamayız Onlar son derece Basiretli ve kararlılar Biz onlar kadar ölüme bu denli istekli başka bir toplum görmedik. Biz bu gidişle mahvolacağız. Kureyş de mahvolacak. Öyle görünüyor ki Kureyş hiçbir şey yapamayıp geri dönüp gidecek. Bizler ve Kureyza Yahudileri Muhammed ve adamlarıyla baş başa kalacağız. Birlikteyken de halimiz kötü, yalnızken de halimiz kötü diyorlardı. Bu arada Mekke Müşrik ordusunun lideri, Komutanı Ebu Sufyan diğer komutanlar, Katafanlıların Resul-i anlaşma yapmaya gittiklerini öğreniyorlardı. Böylece Mekke Müşrik Ordusu'yla Katafanlılar arasında güven ciddi boyutlarda sarsılıyordu. Günler giderek daha zor geçiyordu. Mekke Müşrik Ordusu'nun komutanlarıyla Katafanlıların komutanı bir araya geliyor, son saldırıya hazırlanıyorlardı. Saldırı bir gün sonra başlayacaktı. On bin kişilik ordu büyük bir taarruz gerçekleştirecekti. Peygamber Efendimiz şirk ordusunun hazırlık yaptığını öğreniyordu. Artık savaşın son günleri gibiydi. Bu saldırı savaşın sonunu getirebilirdi. Peygamber Efendimiz ikindi namazının arkasından Allah'ım, Ey Kur'an'ı gönderen Rabbim! Ey düşmanların hesabını tez gören Rabbi Rahimin, şu düşman topluluğunu kır, onları perişan et, onların iradelerini sarsıp yok et diye dua ediyordu. Duasından sonra bir ara durdu, sonra gül yüzlerini bütün bütün tebessüm kuşatıyordu. Müslümanları zaferle müjdeliyordu. Ben sabah rüzgarıyla desteklendim. At kavmi de. Lodos ile helak olmuştu buyurdu. Aynı günün akşamı Allah'ın yardımı yetişiyordu. Akşam olunca bütün gece süren şiddetli bir fırtına başladı. Hava son derece soğuktu. Fırtına ortalığı toz duman ediyor, müşrikler gözlerini açamıyorlardı. Yaşanan müşrikler için hiç beklenmedik ve hiç karşılaşmadıkları bir durumdu. Müslümanlar tarafında etkili olmayan fırtına Müşrik ordugahını darmadağın ediyordu. Çadırlar sökülüyor, Hayvanlar kaçışıyor, Ateşler sönüyor, Bütün eşyaları uçup gidiyordu. Fırtına olağanüstü bir boyut arz ediyordu. Yürekleri ağızlara getiriyor, insanlar savrulacaklarını sanıyorlardı. Bu Allah'ın yardımıydı. rahman Rahim'in Kulu ve Resulüne Nusretiydi lütfuydu. Onun yolunda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 Peygamber Efendimiz, hendeğin bu tarafında savesiyle beraber olanları izliyordu. Müşrikler bu büyük fırtınadan sonra ne yapabilirlerdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müşriklerin durumunu öğrenmek istiyordu. Peygamber Efendimiz, düşman ordusunun durumunu kimin öğreneceğini soruyordu. Kimseden ses çıkmıyordu. Sahabe-i Kiram, soğuktan, açlıktan ve belli boyutta korkularından dolayı bir hayli yorgun düşmüşlerdi. Peygamber Efendimiz kimin haber getireceğini üç kez beyan edince ve kimse çıkmayınca Hz. Huzeyfetü'l-Yaman'a görevi veriyorlardı ve dua ediyordu. Allah'ım onu her yönden önünden, arkasından, sağından, solundan, yukarısından, aşağısından muhafaza buyur Allah'ım diye dua ediyordu. Ve Huzeyfe'ye Ey Huzeyfe! Tekrar bana dönünceye kadar düşman içerisinde hiçbir olay çıkarma buyuruyordu. Hz. Huzeyfe gece karanlığında düşman ordusunun aralarına giriyor, Ebu Süfyan'ın yanına kadar yaklaşıyor, onların dönüş için hazırlandıklarını görüyor ve Resulullah'a dönüyordu. Hz. Huzeyfe giderken üşüyordum, üşümem geçti, korkularım dağıldı. Hatta Ebu Süfyan'ı öldürmek mümkündü ama Rasulullah olay çıkarma dediği için ondan vazgeçtim. Geldim Rasulullah'a düşman ordusunun dönüş hazırlıklarını yapmakta olduğunu haber verdim diyordu. Hz. Hüseyf'e Resulullah'ın yanına geldiğimde namaz kılıyordu. Sonra gördüklerimi anlattım. Üşümem tekrar başlamıştı. Rasulullah beni ayak ucuna yatırdı, örtüsünün bir kısmını üzerime örttü. Bana uyumamı söyledi. Sabah namazı vaktine kadar uyumuşum. Resulullah bana kalk artık ey uykucu buyurdu. Sabahın aydınlığında düşman ordusunun çoğu savaş alanını terk ediyor, kendi yurtlarına dönüyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Müzik